Onda namazda vuslat var çünkü. Tekarruf vardır namazda. Hatta bak açın tefsirleriniz varsa yer bakın. sureyi i İkrabi'sminin sonuna Allah diyor ki araçlarını kuracağım size lazım girecek Secde ediniz bana yaklaşınız diyor Hazreti Allah. Allah bize bizden yakındır. Biz Allah'a uzağız. Secdede hak yaklaşır kula. Geçiyoruz. arif ona Mani geldi.